İnşallah aynı güzellikler 23'e kadar benimle birlikte devam edecek. Bol müzik az muhabbet ve daman şarkıları işinde güzel bir akşamı beraberce paylaşacağız. Bugün bir Arna Arnavut sohbeti, Arnavut muhabbeti sevgili Kazım kardeşimle ona çok çok selamlarımı iletiyorum. Böreklerden girdik, ondan sonra tatlılardan oradan bayağı bir muhabbet ettik en son. Ee, dedi ki bizim bir Mustafa abimiz var Ona bir Sinop'ta sevgili Mustafa çiftçi İnşallah radyosunun başındadır ee, Sağ olsun bize bugün bol bol güzel bir sohbet yaptı Ben de dedim ki sevgili Mustafa çiftçi Petrolcü Mustafa abi e, Dedim sana bir selam göndereyim akşam O da tamam verdim kardeşim dedi Sinop'a çok çok selam olsun Koca Arnavut Mustafa abi Eyvallah sohbet için muhabbet için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum inşallah e, Sinop'a uğruyoruz zaman zaman oralara yolumuz düşüyor inşallah bir daha geldiğimizde daha da fazlasıyla muhabbet ederiz e, Mustafa abiye Sinop'a çok çok selam olsun sevgili Kazım kardeşime ve ailesine de selamlarımı iletiyorum keyifli güzel bir akşam olması dilekleriyle Güzel bir Müslüm Baba. Daha doğrusu bugün kral konserler sevgili kralcılar. Her sanatçıdan ikişer şarkı olacak. Baba ile resteli yolculuğu başlatalım. Bakalım akış bizi nerelere, rüzgar bizi nerelere götürecek. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beni ta vurdu gidiş, Bütün umutların ağır yara Aklımdan çıkmıyor veda edişim Bütün duygularım ağır yara Dünyayı başıma yıkmışçasın Bağrıma komşumlar sıkmışçasın Sanki bir savaştan çıkmış. Anılarım yara, yara, yara. Bütün anılarım ağır yaralı, yaralı, yaralı, bütün anılarım var yaralı, yaralı. Her son nefesi yıkıldı gönlüm Sevda kalesi sırtımda sanki bir bıçak darbesi bütün duygular ağır yarar. Duygularım var. Yaral, yaral. Bütün duygularım var Yaralım, yaralım Bütün duygularım var Yavuz verirken en son nefesi Yıkıldı gönlümün sevda arkası Sırtımda sanki bir bıçak darbesi Bütün duygularım ağır yaralı Bütün hayallerim ağır yaralı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 Çileler kaldı Zaten kaderim öyle yazılmış Ayrılık kardı Kalbim duracak öyle giderse Sebebim olacaksın Terk et Beni senden terk et Terk et Hadi beni şimdi terk et Böyle gidersem Sebebim olacaksın Terk et Beni sen de terk et Terk et hadi Beni şimdi terk et Kim durdu ki Sözümden Şimdi sen duracaksın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 ayrılıyorum umutsuz sevgisiz bir başıma hayır kalbim kanıyor acım dinmiyor dualarım onunla ben onunla bugün sevdiğimden ayrılıyorum umutsuz sevgisiz bir başıma ayım kalbim kanalıyor, acım dinmiyor dualarım onunla ben onunum Gülemem ki yanımda olmadan yaşamıyorum. Doğarım onunla, ben onu Böyle bir kaderi ben neyim ki? Ben onsuz bir daha hiç gülemem. Şamoyono dua'mın onda ben o onu... Yalan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 İçime doluyor sonsuz bir üzül. Neden bir bilemem gece olunca. Aklıma geliyor o güzel yemimiz. Bir garip olurum gece olunca. İçime doluyor sonsuz bir hüzün Nedendir bilemem gece olunca Aklıma geliyor o güzel yüzün Bir garip olurum gece olunca Kimseler bilmiyor acılarımı Karanlık gizliyor gözyaşlarımı Kimseler bilmiyor acılarımı Hayalim kaçırır uykularımı Sessizce ağlarım gece olunca Sessizce ağlarım gece olunca Çımlıyor kulaklarımda Kalbimde feryatsın gece olunca Sevmedin hiç neden böyle seveni içimde sızlarsın gece olunca Son sözün çımlıyor kulaklarımda Kalbimde feryatsan gece olunca sevmedin hiç neden böyle sevenin içimde sızlarsın gece olunca karanlık izliyor göz Kimseler bilmiyor acılarımı Karanlık gizliyor gözyaşlarımı Kimseler bilmiyor acılarımı Hayalim kaçırır uykularımı Sessizce ağlarım Gece olunca sessizce ağlarım. Gece, oh, Benim çok sevdiğim bir ablam şimdi radyosunun başında. Ben Kralı Feme yeni başladığım zaman, o zamandan başladı bizim diyaloglarımız. Çocuklarla birlikte gelmişti, yanıma gelmişti. Ee, şimdi çocuklar kocaman oldu. Evlendiler, barklandılar, çocuklara karıştılar falan. Ee, zaman zaman görüşüyoruz sevgili Zahide ablayla ama bazen tabii işte araya bazı sıkıntılar da giriyor. Ölümler oluyor, sıkıntılar oluyor, acılar oluyor. Herkes tabii kendi hayatında, bir şeyler yaşıyor ee, bir koşturma içine giriyor herkesin bir e, güzergahı var o güzergahta herkes bir şeylere doğru hedeflemiş bir şekilde gidiyor ama neyse her şeye rağmen zaman zaman benim e, numaramı kaybediyor ben onun numarasını kaybederim ama yine kalp kalbe karşıymış böyle bir şekilde buluşuyoruz sevgili Zahide ablama çok çok selamlarımı iletiyorum çocuklara e, çok çok selamlar ee, her zaman kalbimizde gönlümüzde Ayrı yeri vardır Zahide ablamızın Hadi bakalım Çal dertli udum çal Ellerin Nağmeyle dolusun Çal dertli udum Çal Şu gönlüm Teselli bulsun. Çal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 Dertli Uğudum. Bir Bildiğin Varsa Senin Anlat Bana Dertli Uğudum O defasız Nerelerde Söyle Bana Dertli udum Gözlerine Kim Bakıyor Ellerini Kim Tutuyor Şimdi ben siz ne yapıyor? Anlat bana dertli oldum. Gözlerine kim bakıyor? Ellerini kim tutuyor? Şimdi ben siz ne yapıyor? Anlat bana dertli oldum. Gözemi geldik Ah dertli udum ah Neredeydik nereye geldik Ah dertli udum ah Sözemi gözemi geldi. Dertli oldum Bir bildiğin varsa senin Anlat bana dertli oldum O vefasız nerelerde Söyle bana dertli oldum Gözlerine kim bakıyor Ellerini kim tutuyor? Şimdi ben sesine yapıyor anlat bana değerli oldum. Gözlerine kim bakıyor? Ellerini kim tutuyor? Şimdi ben sesine yapıyor anlat bana değerli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 Felekten bir gece çalıp biraz da Gülmeyi denedim sensiz olma Felekten bir gece çalıp biraz da Gülmeyi denedim sensiz olma Her şeyi bir yana Utamıyorum. Kendimi bir türlü tutamıyorum Her şeyi bir yana atamıyorum Kendimi bir türlü tutamıyorum Islak gözlerimden utanıyorum Silmeyi demedim sensiz olmadım Doğmanı bekledim battın yerden dönmeyi bilmedin gittin yerden beni sarhoş diye attın yerden gelmeyi denedim sensiz almadım doğmanı bekledim battın yerden. Dönmeyi bilmedin gittiğin yerde Beni sarhoş diye attığın yerde Gelmeyi denedim sensiz olmadım Dediler çıldıracaktım Resim, mektup, şiir ne varsa yaktım Evlenmiş dediler çıldıracaktım Resim, mektup, şiir ne varsa yaktım İlmeyi kaç defa boynuma taktım Ölmeyi denedim, sensiz olmadım İlmeyi kaç defa boynuma taktım Ölmeyi denedim, sensiz olmadım Her şeyi bir yana atamıyorum Tutamıyorum, her şeyi bir yana atamıyorum, kendimi bir türlü tutamıyorum, ıslak gözledimden utanıyorum, silmeyi denedim sensiz ol. Battığın Yerden Dönmeyi Bilmedin Gittiğin Yerden Beni Sarhoş Diye Attığın Yerden Gelmeyi Denedim Sensiz Olmadı Dolmanı Bekledim Battığın yerde. Dönmeyi bilmedin gittiğin yerden Beni sarhoş diye attın yedden Gelmeyi denedim sensiz olmadım Her sözün aklımda Senden hatıra İçimde bir şeyler Can çekişiyor yenildim sonun Baharım beklerken gülüm soluyor Yenildim sonunda bu son ayazlar beklerken gülüm soluyor Güneğim ardında Düştü yollara Kayboldum zifiri ey, ey, ey. Karanlıklarda Yoruldum sonunda Bitti umurum Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar Güneş yalnızdır ama etrafına açık saçar Üzülme, doğruların kısmı Semedim Hayat kocamalı İşte buradayım, alem duysun ben buradayım Aslan gibi, aslan gibi Yaralı yüreğim aslan gibi Vuruldum ama ölmedim Geliyorum işte aslan gibi, aslan gibi Cehalettir Tek korkumsa ihanettir Hep son gülen iyi güler Devran döner zaman gelir Bilsen kimler vurdu beni Babam bile sattı beni Hiç umudum yitirmen yitirmedim Hayat kucakladı beni. Gözün kör